Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Size çok güzel bir yerden e, konuşmamı yapıyorum. Karşımda altın renginde efendim, e, efsanevi masal diyarlarındaki gibi efendim kubbeli binalar var. E, neden konuşuyorum. Brune'ye e, haç yolculuğunda bir e, duraklama yeri olarak uğradık ama... Türkiye'den de gelen kardeşlerle de buluşmuştu. Güzel bir e, e, İslam ülkesini ziyaretli olmuş oldu. Efendim e, insanlar çarşıda, pazarda bakıyorum hep. iş yerlerinde hatta demin e, bankaya gitmemiz gerekti. Bankada başörtülü çok ilginç geliyor bize. Böyle çok da tatlı ve sevimli oluyor. Efendim e, bizde de öğrendim. İmam Hedip bile efendim, e, uygulamalar ramalan buradan farklı. E şimdi Beni Ca'diz Şerifi okuyorum. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizden Ebu Hüreyra Radıyallahu anh A rivayet dilemiş ve buyurmuş ki küllü ümmeti yedhulun el cennet illâ men eba. Kide men eba ya Resulullah. Kale men ata e eni fakat men ata eni tekal el cennet ve men asani fakat eba. İmam Buhari'nin rivayet ettiği bir sahih hadis-i şerifle başlamış oluyorum sohbetime. Buyuruyor ki Efendimiz, müjdeliyor sizlere bizlere müjde bu hadis-i şerif. Küllü ümmeti yedhuludel cennet. Ümmetimin hepsi cennete girer, girecek. İlla men eba ancak inat edip istemeyenler, Efendim, kendisini geri çekenler, iba edenler müstesna. Tabi cennete girmeyi kim istemez? Ee, bunun üzerine soruyorlar sahibi kiram. Gile. Denildi ki Resulullah. Vemenye var ya Yani cennete kim girmekten e, efendim uzak durur, cennete girmeyi istemez, teklif edildi halde teklifi reddeder. Nasıl kasılır, çekinir, geri durur? Olur mu hiç öyle? Tanrımız buyuruyor ki, men ani dehhalat cennet. Kim bana itaat ederse cennete girer, girecek. Memen asani. Kim bana asi olur, beni dinlemez, benim yolumdan gitmez, sünnetime uymazsa, fakat eba o kendisini geri çekmiş, efendim reddetmiş, kabul etmemiş olur. Onun için aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine sarılmak, dinin temeli ve saadeti dairenin yani hem dünyada mutlu olmanın hem ahirette mutlu olmanın medarıdır, sebebidir, kaynağıdır. Resulullah'a uymadan, efendim böyle dümdüz bir e, şeysiz efendim İslam ile Efendim, anlamsız bir İslam ile ben elhamdülillah Müslümanım. Eşhedü la ilahe illallah. Lallahu, abdu ve resulü Deyip, kendi bildiğini okumak yanlış bir yol. Bir doğru yol değil. Çok yanlış bir davranış şekli ama 20. yüzyılın, 21. yüzyılın insanları maalesef İslam'ı doğru anlayamamış. İslam olmayanların anlamamasına şaşmıyorum da Müslümanım diyenlerin anlamamasına şaşıyorum. Çünkü sahih hadis şeriflerde şu benim bu okuduğum hadis şerifler herkesin evinde olan kitaplardan e, Diyanet İşleri Başkanlığının yazdığı, neşrettiği efendim kaç kaç baskısını yaptı kitaplarda var bunlar. Hem de sahih hadis şerif yani hani bir e, efendim inatçı zor kabul edenmiş bir zaten kimsenin kalkıp da Efendim bu hadis-i şerifin senedi nasıl sahih değil mi? Sahih. İşte İmam Buhari'nin efendim hadisi şerifi Resulullah'a itaat edilecek. Resulullah'a itaattin şekli nedir? Yani ben Resulullah'a nasıl itaat edeceğim hocam? Resulullah'ın sünnetini okuyacaksın, öğreneceksin kitaplardan. Hayatını ona göre düzenleyeceksin, ona göre yaşayacaksın. Ne emretmişse yapacaksın. Onun için bana soruyorlar Ramazan'da kardeşlerim ne okuyalım? riyazüs Salih'ini okuyun. Sahih hadis şeriflerin anlatıldığı bir kitap kolay bir kitap. Herkesin evinde var. Tercümesi var, iyi var. A efendim şerhleri, açıklamaları var, Türkçe’si var. Alın okuyun, okuyun, kurtulursunuz. riyazüs Salih'ini okusanız kurtulursunuz. Hocamız efendim Gümüşhane Ahlisiyet’in efendimizin e Ramuzül Ahadisi tabii o büyük bir müşrik kabili olduktan. Başka hadisi şerifler de almış, kendisini uygun gördü. Onlara bazıları itiraz ediyor benim talebelerimden üniversitede hoca olan falan bazı kimseler. İşte bu hadise senedi şöyle, bu hadis-i senedi böyle. Peki, güzel, senin de bu itirazını mazur göreyim. Ama sen sahih olan hadisleri kendi hayatla uyduruyor musun? Yani sen bırakalım böyle senin itiraz ettiğin hadis-i şeriflerin kenara... Onur birkaç yaşını sonra yapalım seninle. Sen sahih olduğuna, kendinin de kani olduğun, hadis-i şerifleri uyguluyor Yeminde Giyiminde, kuşamında, şadır oturmanda, kalkmanda, düğününde, efendim selamlaşmanda, efendim her şeyinde. Yani sünnet denilen şey. Yapıyor musun? Gece teheccide kalkıyor musun? Tespikleri çekiyor musun? Peygamber Efendimiz'e tavsiye ettiği. Yani kendini tam Müslüman sanıyorsun da herkesi kusurlu görüyorsun da yani senin tam Müslümanlığın yüzde kaç, binde kaç? Binde bir mi? Binde on mu? Binde on bin beş Yani onlara sormak lazım. Peygamber Efendimiz'e asi olan yani sünnetle aykırı davranan cennete girmeyi reddetmiş olur. Yok ben istemiyorum cennete girmeyi. Ben yanmak istiyorum, cehenneme gidip azap görmek istiyorum demiş gibi oluyor. Hal diliyle. Hani biliyorsunuz bir lisan hal var, dille söylenen söz. Bir de hal var. Haliyle öyle. Bazı insanlar lisanıyla ben Müslümanım diyor ama haliyle ben Müslüman değilim diyor. Ben Peygamber Efendimiz'e uymuyorum, cennetine uymuyorum diyor. Tabi onların e, bu Yanlış, sakim, hasta, bozuk, sakat davranışları kendilerine çok zarar verecek. İkaz ediyoruz. Herkes, Resul-ü Ekrem, Remi'yi Muhterem, Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'in sünnetine sımsıkı sarılsın. Sarılmak da zor bir şey değil. Alsın, riyaz Salih'ini hayatında uygulasın. Tercümesi olan bir kitap. Gayet kolay. Yani e, ihtilafa, kavgaya, çekişmeye hiç düzgün yok. Allah-u bizleri sünnet-i seniyye ve nebeviyeden ayırmasın. Yolunda gidenlere ne mutlu. Onlara sadece tebriklerimizi sunuyoruz. Allah onlardan razı olsun. Efendim, dualarını bekliyoruz. Onların mübarek dualarını gidiyoruz, Kendilerini tebrik ediyoruz. Hepimiz Resulullah yoluna girmeliyiz. Sünnetini ihya etmeliyiz. 20, 21. yüzyılda, 2000 yılında, tevhid yılında, İslam'ın bütün insanlara tebliğ edileceği, anlatılacağı, öğretileceği yol, yılda yolumuz ne olmalı? Bakın başka diyarları gezince göreceksiniz. Kendi diyarınızdaki öfler adetlerin bazısının ne kadar sakim? sakat yanlış olduğunu göreceksiniz. Doğrusu hangisidir? Peygamber Efendimiz'in sünneti. kazançlı karlısı hangisidir? Efendimiz'in yolu. Sevaplısı hangisidir? Peygamber Efendimiz'in tavsiyelerini tutmak. Bu çok önemli bir husus. Bunu çeşitli vesilelerle zaman zaman hatırlatıyoruz. Şimdi de hatırlatıyoruz. Kendi kendinize düşünün. De ne kadar Resulullah'a bağlı sünnet-i seni uygulayan Resulullah'a itaat eden insan. Yüze kaç itaat ediyorum? Ne kadar e, e, e, sünnet Müslümanıyım, sünnet eseniyeyi uygulayan Müslümanım, ne kadar kendi cebimden, kendi aklımdan fetva verip, işkembe-i Allah'a Allah affeder, Allah affeder deyip günahları, size ne kadar işliyorum diye kendi kendine sordu. Çünkü bazı kimseler haram olduğu kesin olunan günah olduğu kesin olarak bilinen şeyleri Allah affeder diye hakiki samimi bir içten şeyle efendim, böyle affeder diye düşünerek o iş günah işliyor. Cenab-ı affedebilir ama böyle gözyaşı döken, pişmanlık duyan, e, bir daha yapmayacağım diyen hatasından dönen kimseleri affeder. Böyle affeder yahu ne olacak yahu, benim değil yahu deyip de günahlara dalanların çok yani ateşle oynuyorlar. Beni, beni ateş yakmaz deyip efendim fırının içine girmek gibi, efendim beni elektrik çarpmaz deyip elektriğin efendim tellerini, çıplak tellerini tutmak gibi, efendim Madem mikrop tesir etmez deyip mikroplu şeyleri almak, yalamak efendim yutmak gibi bir şey bu. Onları yapabiliyor musun? Yapmıyorsun. Neden? Tehliketine inanıyorsun. E bunlar mı için yapıyorsun? Yoksa inanmıyor musun? Yoksa ey zalim nefsim inanmıyor musun diye nefsinize sorun. İkinci hadis-i şerif nefsin nefsin radıyallahu anh. babasından da aynıymış, kendisinden da aynıymış ee, sahabinin peygamber efendimiz buyurdu ki diyor bu zat-ı muhterem İnne min min Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, sizin en fazileti günlerinizden birisi de sevabı en çok olan olan. Günlerinizden birisi de Cuma günüdür. Tamam. Bunu biliyorduk. Cuma'nın çok güzel olduğunu ona göre de hazırlanıyorduk. Cuma günü bu sülaptesi alıyorduk. Bayramlık elbiseleri, yeni çorapları giyiyorduk. Camiye gidiyorduk. Erken gidiyorduk. Sevap kazanmaya çalışıyorduk. Kehs suresine okuyorduk. Bunları hep anlatmıştım. Yapıyordunuz. İnşallah yaparsınız, yapmıyorsanız. Bundan sonra. Efendimiz bu Cuma günü faziletini söyledikten sonra bir tavsiyede daha buyuruyor ki, Kur'an-ı Kerim'de ayet kerime var. Onun gereği bu. Fe yemin Cuma gününde bana salatü selamı çok edin. Yani inna ve melekati aleyhi emret bir farz olan bir şey efendimize salat getirmek. Salatü selam getirmeyen efendim cimri sayılıyor ve efendimizin kıdretini takdir etmemiş oluyor kötü bir durumda. Seninle salatı makrur batun aleyh. Bana selatü selam yollayın çünkü sizin selatü selamlarınız bana sunulur, arz olunur, bildirilir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sen İstanbul'dan, Ankara'dan, Adana'dan, Antalya'dan ve selatü vesselam aleykiler Resulallah diyeceksin. Minareden, mezinden selatü selam getirecekler. Sen bir söz arasında Resulullah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyeceksin. Bir selatü selam getireceksin. Senin bu salatü selamın, selam vermen yani, düşünün Peygamber Efendimiz'e götürülecek, bildirilecek. Şimdi tabi Bedeviler, Peygamber Efendimiz'in etrafına gelen insanlar da sizin gibi insanlar. Onların da efendim merakları var, teveddütleri var. Dediler ki, Ya Resulullah, ve keyfettü salatuna aleykeh ve erimde, sen toprak olmuşken, yerin altında efendim çürümüş bir duruma gelmişken ileride, öldükten sonra kabrinde çürümüşken nasıl olur da sana bizim sadatü selamlarımız arz olunabilir diye soruyorlar öğrenmek için. Efendimiz bakın buyuruyor ki İnne Allah'a Harrama alel ardı esadül eddiyâ. Allah-u Teala Hazretleri yeryüzüne, toprağa, kabirlere, mezarlıklara peygamberlerinin vücutlarını yemeyi haram kılmıştır. Yani vücutları çürümez. Yani taptaze kalırlar. Hiçbir şey olmamış şekliyle kalırlar. Öteki mumyalar gibi, öteki kabirlerdeki çürümüş kemikler gibi olmaz. Çünkü Allah sevgili kullarıdır. Burada tabii iki mühim nokta var. Bir, peygamberlerin vücutlarının terü taze kalması kabirlerinde o mesele var. İkincisi de salatu selamların arz edilmesi, onun da salatu selamı alması ve mukabele etmesi var. Ne mutlu, ne büyük, ne kadar önemli bir şerif. Bunu e, sizlere sohbetlerimde söylüyordum. Burada da delilini göstermiş oldum. Sahi bir hadisi şerifi okuyarak. Diğer bir hadisi şerif, efendim bundan da e, sanıyorum, e, memnunluk duyacaksınız duyup öğrenince, e, Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etmişler. Hadis'in Hasanun sahih. Hasan sahih hadisler demiştir. Ebu Musa radıyallahu anhu'dan, sallallahu aleyhi ve sellem. E Feykulu Şimdi bakın ben başka noktaya işaret edeceğim hadis-i şerifin manasını verdikten sonra. Siz de zaten belki aynı şeyi düşüneceksiniz. Yahudiler, biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Medeni'ye hicret edince orada Yahudi köyleri, kabileleri vardı, kaleleri vardı. Beni Koreyze, Beni Nateri, Beni Kaynuka gibi Efendim, kalabalık cemaatler halinde halindeydiler. Hahamları, alemleri vardı. Onların bir kısmı Müslüman oldu. Efendim, şimdi bu Yahudiler Peygamber Efendimiz'e gelip gidip konuşurlardı. Ya evvel kalsın, şöyle mu, böyle diye. Onlardan bir tanesini daha okuyacağım aşağıda e, bu konulardan. Efendim, neden? Çünkü dünyaya yayılıyoruz. İnsanlar birbirleriyle temasları bakımından çok geliştiler. İşte bakın, biz de birkaç gün içinde, bir hafta, iki hafta içinde efendim, o şey için, ülkeye, bu ülkeye, o şehre, bu şehre gidiyoruz. Çinlisiyle karşılaşıyoruz. Malay, ırkından olanla karşılaşıyoruz. Hintliyle karşılaşıyoruz. Dünyanın çeşitli insanlarını görüyoruz. Bu insanlar nasıl kardeş olacak? Cihanda sulhu, kardeşliği, iyiliği nasıl yayacağız? Bazı şeyleri bilmemiz lazım. Şimdi Peygamber Efendimiz'in zamanındaki o Medine'deki Yahudiler ki kuzeyde Hayber'de falan da kaleleri vardı, hurmanlıkları vardı. Peygamber Efendimiz'in yanına gelirlerdi ata اِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem mahsustan aksırırlardı. <gülüyor> Hapşur filen Kendilerinin gerçekten e, hapşurması gelmediği halde hapşırırlardı. Neden yaparlardı bunu? Biliyorlar onun adetini de. onun için Peygamber يَرْجُونَ اَنْ يَكُولُوا يَا يَكُولَ لَهُمْ يَرْهَمِكُمُ Peygamber Efendimiz onlara Allah size merhamet eylesin, rahmetini ihsan eylesin desinler diye yanında hapşarırlar, kurnazlık yapıyorlar yani. Şu Ama bakın ben başka noktasına işaret edeceğim. Yahudi oldukları halde Peygamberimizin hak peygamber olduğunu biliyorlar ve eğer Allah derse Allah'ın merhametine, rahmetine ereceklerini de biliyorlar ki böyle yapıyorlar. Yoksa inanmazlar, başvuruyor derler, ne yanına giderler, ne böyle bir çareye başvururlar. Halbuki şu insanlığın ne kadar garip durum var. Bir adım daha atsa da efendim sen Allah'ın resulüsün, sana tabi oldum dese o rahmete zaten sabap sağlan, kesin olarak kavuşacaklar. Efendim Peygamber Efendimiz'in duası almak için öyle yapıyorlar. Çünkü Müslüman'ın Müslüman'a karşı görevlerinden birisi Müslüman kardeşi hapşurduğu zaman. Elhamdülillah dediği zaman yer Allah demektir. Dua etmektir. Allah sana rahmetini ihsan Sana rahmet eylesin. Seni gibi bir güzel söz bu yani. Bunu söylemektir. Aynı şeyi bize söylesin diye Yahudiler mahsustan hapşırıyorlar. Ama umuyorlar ama efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberi biliyor ki gaybi Müslüm oldu mu, Müslüman olmadı mı dua etse bile Allah kabul etmez çünkü ait kirme var. İn Yani münafıklara, inanmamış olanlara 70 defa munafiret dilesen Allah onlara mağfiret etmeyecek. İbrahim Aleyhisselam babasına bir dua etti ama o da vaat ettiği için etmişti. Böyle kayırmış bir dua olmaz diye bitiyor. Ne, ne de ne diyor peki? Yine de çok büyük bir zerafet dersi veriyor Peygamber selamünaleyküm bize. Buyuruyor ki Yehdikumullahu <Gülüyor> ve yuslihu ba'lekum. Bunlara gene bir dua ediyor ama tam onlara layık olan duayı ediyor. Hem de Allah'ın razı olacağı, kızmayacağı, gazet etmeyeceği bir dua. Yehdikumullah <Gülüyor> Allah size hidayet versin. Yani doğruyu, gerçeği göstersin de hidayet yoluna girin bari imana gelin. Yehdikumullah ve yuslihu ba'lekum. Gönüllerinizi de ıslah etsin Allah. Hiç dünyalarını da ıslah etsin. Bir dua. E, o, da, o, o, da, o da kabul olursa gene o zaman da iflah olurlar. Ama tabii kalplerindeki o fitne, fesat, hınç, kin, efendim, haset, kötü duygular bunlar çok fena. Bunları e, efendim, büyüklerimiz çok güzel öğretmişler bizim ecdadımıza. Hacı Bektaşi makalatını okuyun nasıl böyle bu hasedin, kaybetim, efendim kötü hılların insanın ne kadar kötü duruma düşürdüğünü ne güzel anlatıyor ee, Hacı Bektaş Veli de efendim ordu'nun e, geleneksel piyi yani. Şimdi bu konuyla ilgili bir hadis daha okumak istiyorum. Buyuruyor ki Safanü'l Asal radıyallahu Allah'a kare kare Yahudi yünle sahibi isep bina nebi. Ve ete ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fe se'elahu antisi ayatim ve yina tezekerel hadise ila kavlihi ve kabbelâ yedehu ve ricdehu ve kâla neşhedü enneke nebiyyün sahih islatlarla terbizi ve diğer hadis alimleri rivayet etmişler bu hadis-i şerifi. Bundan da çok memnun kalacaksınız, not alacaksınız, başkalarına anlatacaksınız diye tahmin ediyorum. O zamandaki Yahudilerden bir tanesi arkadaşlar diyor ki biz hep bina ilahazen nebi peygamber olduğu söylenen zaten bizi götür bakalım sen. Ayrıca dan tanışmışsın gitmişsin. Yolu biliyorsun. Teşrifatı usulü biliyorsan hadi bizi oraya götür demiş. Ve eteya e, ikisi birden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Feseelahu ona sordular Antisi, hayatın beyinatı dokuz ayatı beyinatı sordular. Allah-u Teala hazretlerinin Musa aleyhisselam'a verdiği dokuz e, kıymetli efendim şeyi özelliği hayatı beyinatı sordular. Peygamber sallallahu aleyhi de onların hepsine gerçek Gerçeği olduğu gibi anlattı, doğru bilgileri verdi. Onların asıl bozulmamış kitaplarında yazıldığı şekilde gerçek bilgileri verdi. Hakikat Peygamber Efendimiz günbi Tevratı İncili okumuş, çalışmış, tedirüş etmiş değil ama Allah bildirince en doğru kaynaklar, en doğru bilgileri verdi. Onlar hayran kaldılar, efendim şaşırdılar ve tabi besse oldular, takmin oldular. İşte buradan sonrası birkaç bakımdan bazı noktalara işaret edeceğim. Birkaç bakımdan önemli. O dokuz ayetin ne olduğunu ayat ve inatın onları bir başka bir konuşmada anlatırım. Resulullah'ın elini öptüler. E, tamam el öpmek Türkler'de de adet. Çünkü onlar dedelerimiz adetlerini İslamlaştırmışlar. Yaşamları Müslümanca İslam'dan gayri şey yapmamışlar olanları. Resulullah'ın bir de ayağını öpmüşler. Elini öpmüşler, Resulullah'ın bir de ayağını öpmüşler. İki sevgi, coşku halinde olunca, taşınca o zaman böyle oluyor. El de öpülüyor, ayak öpülüyor. Şimdi bunu niye böyle bastıra bastıra söylüyorum? Çünkü e, benim bu aldığım hadis-i şerifler sahih kaynaklarda ve efendim bu e, Muteber alimlerin rivayet ettiği kitaplarda yani e, böyle e, zayıf filan rivayetler değil. evetmenin karşısında bazıları. Erhan'ın gitmişler işte bilmem şu memlekette bu memlekette biraz bir tahsil görmüşler. Ondan sonra el karşı Neden karşısı kardeşim? Yani niçin karşı çıkıyorsun? Sen İslam'ı çok iyi biliyor musun? Sen müftü müsün? Sen çok büyük alim misin? Böyle büyük alimleri tekin ediyorsun. Sen bizim dedelerimizin ne kadar büyük alimler olduğunu hiç biliyor musun? Onların yazıkla kitapları hiç okudun mu? Onların bu e, şeylerinin, bilgilerinin sende yüzde biri yok, binde biri yok. Sen nasıl tenkil ediyorsun? işte öyle okumuş. Ya sen, otur şuraya bakın, bir Arapça konuş senin. Bir Arapça cümlede kaç tane hata var? Daha sen 400 gün e, tahsilini tamamlamamışsın. İlk okul tahsili gibi bir şey sayılır senin ki. Sen kalkmışsın, allamelerle savaşmaya tokış odun. Efendim, devirmenlerle savaşı gibi. Efendim, beğenmiyorsun, mezhep imamlarını beğenmiyorsun, büyük efendim müştehitleri beğenmiyorsun, efendim olmaz. Elini öpmüşler, ayağını öpmüşler. El, el öpmeye karşı çıkıyor. hala bidat diye bir bidat değil, şimdi efendimizin müsaade ettiği yapılan bir şey. Sonra ne demişler? Neşvedü enneke nebiyün. Tamam, şimdi biz de şehadet ederiz ki sen hakiki peygambersin, Allah'ın gönderdiği bir mübarek kimsesin dediler. Bu da 2000 yılında efendim, bazı tanıdıklarımıza, komşularımıza, etrafındaki kimselere söyleyeceğimiz sözler. Efendim Ankara'daki arkadaşlarım bana e, bilgi gönderiyorlar. Burada diyorlar şimdi Yahudilere karşı büyük hayranlık var. Tamam, o ya hayran oldukları Yahudi dostlarına da şeyler anlatsınlar. Efendim e, mesele açıklanmış olur. Gelelim diğer bir hadis-i şerife. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Eves radıyallahu aleyhi rivayet etmiş. Efendim İmam Müslim, Müslim sahih-i Müslim'i yazan Büyük saat kitabında yer alıyor İmam Buhari gibi Mühim bir e, en önemli hadis kaynaklarından. Kâre maçu ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem islami şeyen illa a'tahu ve leket câ'ehu racülü ve a'tahu ganemen beyne cebeleyn ve raca'e ilâ kavmihi fekân ya kavm eslimu fe inne muhammeden yu'tî ata'en ata'e mella yakhşel fakr ve imkânel racülü zeyyüslimü ma yuridu illa dünya ve ma yelbesu illa yesiren hattâ yekûnnu yerküne selam ahabbu ileyhi minetü ya ve ma Bu hadis-i şeriften de çok lezzet duyacağınızı, bilince meşru olacağınızı sanıyorum ve görür gibi oluyorum. Peygamber Efendimiz kendisinden bir şey istendiği zaman İslam'da ne istenmişse vermiştir. Çok cömertti. Vesullah Efendimizin cömertliği bugünkü Müslümanlarda olsa İslam aleminde fakir kalmış. İslam aleminde hizmet zevkse e, finans sıkıntısı, parasızlık kalmasını. E, Peygamber Efendimiz ne verirdi. Ve le Bir keresinde çok kesin bir e, bildiğim gerçek gidiyor rüya ravi. Bir adam geldi Resulullah'a ve a'tahu ganemen ona koyun sürüsü verdi Peygamber Efendimiz. Beğenecebeleydi iki tepenin, iki dağın arasındaki vadiyi dolduran koyun sürülerini al dedi verdim. Resulullah'a çöl bedelisi diyenler Görsünler bakalım. Nasılmış Resulullah sendeniz. Ee, güzel bir ayet, delil, belge. Heraca'a ila kavmihi. Bu adam kavmine, kabilesine yerine, yurtuna döndü. Ama bu koyunları sürerek döndü. Böyle iki dağ arası dolusu koyunla döndü. Fekala ve kavmine dedi ki, ya kavm esrimu, Müslüman ol. Fe Muhammede Muhammeden ata atâ emellâ fakir. Çünkü Muhammed Fakirlikten korkmayan bir kişinin verişiyle veriyor. Korkmadan veriyor. Bak bir sürü bir kişiye verdi, bir bana verdi. Öyle bir verişle veriyor. Müslüman olun dedi. Yani siz de böyle sürülere sahip olursunuz demek. Bunun için ravi olan Enes radıyallahu diyor ki Ve inkâne racülü ve yusremi bir adam Müslüman olurdu. Ma yuridi, ma dünya. ancak dünyalık için Müslüman olurdu para için, koyun için işte böyle Resulullah bir şey verecek diye Müslüman olurdu ilk başta aradan çok az bir zaman geçerdi çok bir zaman geçmeden hatta yekûnul islamu ahabbu ileyhi minet dünya ve ma İslam'ı tanıdığı zaman öyle sıkı bağlanırdı ki İslam onun için dünyadan ve üzerindeki bütün varlıklardan, zenginliklerden hepsinden daha kıymetli olurdu. İslam için can verecek hale gelirdi. Evet, insanların başlangıçları böyle şey olur. Kusurlu olur, iptidai olur ama yeter ki ilk yola bir adımlarını atsınlar. Attıktan sonra Cenab-ı onların gönüllerini değiştirir. Gönlüne İslam yerleşince efendim, Arif Nihat Asya'nın dediği gibi İç sen bu sudan dostum. Bir daha susamazsın. Yani İslam'ın o güzel şifalı kaynağından bu sudan bir isen susamazsın. Susudu çekmezsin. Kalarsın. Doyarsın. Efendim, oh dersin. Rahatlarsın gönlün. Tatmin olur. İçsen bu sudan dostum. Bir daha susamazsın. İkinci beyti de ama çok güzel şey var, cinas var. Bir hal gelir sana bir hal gelir, ağlayamazsın, susamazsın. Artık öyle bir heyecanlanırsın ki İslam'dan dolayı öyle bir feyiz, ziyabı olursun ki öyle bir hale gelirsin ki ağlasan ağlayamazsın, sus deseler susamazsın. İşte o zaman bir coşkulu, hakiki müminin efendim, haleti ruhiyesi insana gelir. İşte Müslümanlar İslam'ı tattığı zaman öyle oluyorlardı. Allah'ın Teala ila hazineleri hepimizi İslam'ın güzelliklerini anlayanlardan eylesin. Efendim bu güzel hazineleri hazinelerden daha kıymetli olan bu irfan efendim cevherlerini efendim ince öğrenip tam Müslüman olmayı nasip eylesin. Bu cevherleri yok pahasına efendim cahillikten kıymetini bilmemekten efendim elinden çıkaranlardan kaptranlardan, düşürenlerden ya da hemen savurup atanlardan eylemesin. Çünkü sizin kıymetini bilmediğiniz İslam'ın kıymetini bazen bakıyorsunuz Amerika'daki bir senatör biliyor, ismini değiştirip Müslüman oluyor. Bazen bir Japonya'dan alim hemen Müslüman oluyor, kıymetini biliyor, İslam'a giriyor. Bazen bir Avustralyalı, bazen bir Hinti, bazen bir Alman, bazen bir Fransız allah Teala Hazretleri bize yardım eylesin. Deccal'ın fitnesi çok büyük. Her şeyi ters gösteriyor. İnsanları efendim, zevk yoluna çağırdığı için herkes zevkinin, keyfin yoluna gittiğinden, İslam'ı da zevklerinin önünde çok büyük bir engel gibi gördüğünden, İslam'ı sevmiyor, deccal Efendim küfrü seviyor, Efendim kafirliği seviyor, şeytanın yolunu seviyor, tabi helak oluyor. Allah bu büyük, büyük fitneden zarar görmeden geçip kurtulmayı nasip eylesin. Rızasını kazanmayı nasip eylesin. Çünkü Peygamber Efendimiz feskötü ya ibadet Allah buyurmuş. Dininize sımsıkı sarılın, ayağınızı sağlam basın, sarsılmayın, ayağınız kaymasın diye buyurmuş. allah Teala Hazretleri ince sebat üzere olanlardan eylesin. Bir, bir de dine hizmet edenlerden, yardım edenlerden eylesin bizleri ki Allah Zala Hazretleri hepinizden razı olsun. Resulullah'ın söylediği rivayetetler. Bir şey de söylemek istiyorum. Birileri kitaplar yazmışlar. Tarikat, sermayelerim, şirketlerim, şirketleri diye. Tabi bize pek söz söyleyemiyorlar. Çünkü Resulullah buyurmuş El-Fakru fahri, fakirlik efendim, vedarı iftarımdır diye. Elhamdülillah hiçbir yerden bir şey almadığımız için, hortumlamadığımız için hiçbir yerinde parası alıp borusunu örtürmediğimizden bu sıkıntılar da bizim elhamdülillah medarı iftiharımızdır. Bana da, da şikayet etmemiz lazım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi aleyküm.